yeğenin akrabası işe aldırtmayacak sonra. Hani başbakan geçerken yoldan onun arabasını el salladıysan, zaten sen de bakan oldun altı ay sonra. Şimdiki konum itibariyle. Bu ashab kiramın zamanında bile böyleydi. Hazreti Ömer'e iki selam verebilenler, becerip sağda solda işini gördüler. Bilal-i Habeşi, radıyallahu an. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin yanında,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 Ne tenezzül var ne de mevcut durumunu suistimal etmek var. Ashab-ı kiram farklı insanlar. Ama Bilal-i Habeşi farkın farkı. O farklılar arasında da bir fark biri. Çünkü en azından o zamanda siyah derili insanlar ashab-ı kiramın arasında bile böyle hafif bir buruklukla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 Yedi kişi oldukları zamanda yedisi de işkence altında oldular. İşte Suheyb radıyallahu an, <gülüyor> Yasir, Yasir'in annesi Sümeyye bunlar ilk yedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir numara Ebu Bekir iki <gülüyor> numara. Hatice annemiz kadınlardan bir numara Suheyb radıyallahu an, Yasir Yasir'in annesi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 biz Bilal'in hayatını bildik de ne oldu? Bize ne etki etti? Ha, bir, bir. Bilal İslam şunu ispat etti. Ürk ayırımı, renk, deri, boya, tırnak, saç, şekli filan mühim değil. İn ekremekum indellahi etkakum mühim. Takva mühim. Bilal takvayı gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi.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 Neyi sevdiğin ortaya çıkıyordur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ensarı sevmek, iman alametidir buyuruyor. Ensarı sevmemek de, Münafıklık alametidir buyuruyor. Basit bir şey değil sevmek. Dileriz Allah, Onların sevgisiyle dolup yaşamayı hepimize müyesser kılsın. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. rabbil alemin.